Merhabalar. Akademi'ye hoş geldiniz. Ben Mesut Varlık. Ben Gökhan Aslan. Ee, geçtiğimiz hafta programımızı takip etmiş olanlarınızın bildiği gibi e, yeniden Aydın Uğur hocamızın e, evindeki çalışma odasında Akademi meselesini konuşmaya devam ediyoruz. Hocam e, biz size misafir olarak hoş geldik. Siz programımıza hoş geldiniz. Hoş bir durum. Ya. Hoş bir durum içerisinde e, Akademi meselesini tartışmaya devam edeceğiz. Hı hı. Geçtiğimiz programda Bilim adamının kendisini çalışma alanı, disiplini içerisinde kısıtlı hissetmesi ve onu aşma imkanları gibi bir şeyle konuda kalmıştık en son. Ve bir de bunun kurumsal tarafı var tabii. Akademi kurumunun ta kendisinin idari ve mali açıdan kısıtları ve onu aşma imkanları gibi bir i̇ki, tahtaravallinin iki... Bacağı söz konusu. Buradan bazen takır tukur sesler geliyor. Bazen ahenkli durumlar yaşanabiliyor. Yani tabii bunlar gerilimli boyutlar. Gerilimliden kastım. Diyeceksin ki bilim adamının yani çünkü bir şeyleri temizlemek lazım. Mali özellik diye bir yapımız var. Mali hı hı. bağımsızlık diyor bazıları. İdari özellik diye başka bir şey var. Bir de bilim adamının araştırma Özgürlüğü diye bir şey var. Üç ayrı şey. Şimdi bilim adamının araştırma özgürlüğü mutlak bir hak ve bir zaruret. Ama tabii bu eğer diğer hususlar yeterince ilişkin değilse pek de fazla bir şey ifade etmiyor. Oraya bazen otosansür olarak bile Ama yansıyabiliyor. Şart bile değil otosansür. Mesela mesela olayın olayın. eğer kimyacıysan ve sana o mali imkanlar gelmediyse, yani mali özellik değil de zaten mali bağımlılık var devlet üniversitesi bakımından. Çünkü sana devlet bütçesinden bir para aktarılıyor. Onu da dağıtan yok. Yani kamu otoritesi. Kamu otoritesi bir üniversiteyi geliştirmek isterse ona daha fazla kaynak verebiliyor. Veya bir başkasına daha az verebiliyor. Şimdi bu durumda sen istediğin kadar araştırma özgürlüğünden bahset. Eğer senin alanına para gelmiyorsa laboratuvarında belli asgari koşullar yok ki değilse, senin deney yapabilmen ve ilerleyebilmende problem var demek. sosyal bilimler gene birazcık daha farklı. İdari evet. açıdan da müdahale mümkün olabilir özellikle sosyal bilimlerde. Yani mali bir imkan Elbet. diyelim ki var. E, yani idari açıdan olduğu gibi aslında iklimsel de var. Yani entelektüel iklimin getirdiği var. Mesela ben Hatırlarım 80'den sonra 1980 darbesinden sonra doğa bilimlerinde herhangi bir müfredatla ilgili değişiklik olmadı. Yani biyoloji bölümü gene eklem bacaklılar ne bileyim ben memeliler terminal diye şeylerde devam etti hiç hiçbir şey değişikliğine gerek olmadı müfredat ama sosyal bilimlerde zülfiyare dokunan bazı dersler olduğu ortaya çıkmış oldu. Onun üzerine haydi o dersleri kapatıyoruzlar oldu. Ee, okunan e, listeler aman şimdi gerçi çocuklar her şeyi bilmeli falan diyoruz ama e, işte her şeyi bilmenin de devletimiz tarafından bir tür suçluluk durumu olarak algılanması sonucunda okuma listeleri sınırlandırıldı. Mesela aklıma ilk önce Marx geliyor. Şimdi Marx sosyal bilim okuyan, siyaset bilimi okuyan bir adamın adam değil, bilmesi gereken e, ciddi bir e, yazar düşünür, aynı zamanda da toplumların biçimlenmesinde etkili olmuş olan bir şahsiye. Şimdi bunu okumadan geçmek bir sosyal bilimci bakımından müthiş bir boşluk demektir. İlla ki Marksist olmak gerekmiyor Marks'ı olmak için. Yani ya da Marksistan yana tavır koymak gerekmiyor. Bilmek zorundasınız. Şey yok. Einstein'e karşı olabilirsin ama bilmek zorundasınız. Bu kadar net. Şimdi tabii sosyal bilimlerde hop o o, o kısım aman ne olur filan diyerekten azaltılır. O yüzden hani sadece illa ki doğrudan bir müdahale gerek olmayabiliyor. O iklimsel değişiklik hocaların kendilerini, işte program yöneticilerinin kendilerini otosansürlemelerine de yol açabiliyor. Düz sansür olmadı durumlarda. Düz sansür bazı üniversitelerde daha zor, yani gelişkin geleneği oturmuş büyük şehir üniversitelerinde daha zor ama muhtemelen yeni oluşan ve daha gözden ufacı üniversiteler çok daha net bir şekilde gündelik olarak yaşanmış. Ee, yani örnekleri saymakla bitmeyeceğini biliyorum ama şu anda hani bir e, Muharrem töreninde çıkıp e, yani üzüntü beyanı ile doldurmak yanlış olur problem. E, bu şeyle ilgili hani mali bağımsızlık e, araştırma özgürlüğü ve idari özeldeki hikayesi. idari özellik devlette hiçbir zaman olmadı dediğim gibi. E, e, mali özellik olmadı pardon. İdari özellik e, evet ve hayır. Çünkü atamalarda e, hep bir kamu işte şu veya bu şekilde etkisi oldu. O yüzden yani mutlak özgürlükler ve bağımsızlıklardan söz etmek çok kolay değil üniversite ortamında. Bazen o, o müdahaleler nefes aldırtmaz hale geliyor. Ülkedeki genel koşullarıyla paralel olarak. Bazen de e, ferah bir ortam oluyor. O zaman da zaten bilim dünyası çiçek açıyor. E, hakikaten kendisinden beklenenleri verebiliyor. Diğer durumlarda e, kendisine dikte edilen e, yerler içinde patinaj yapıyor. Şu anda da patinaj adındayız. Bir benzerlik kurması açısından e, söylüyorum. Medya kurumları için de ve orada çalışan gazeteciler için de ya da muhabirler için de benzer şeyler söyleniyor. Evet. Oradaki işlevle, buradaki işler arasında bir paralellik şu anlamda var. Toplumsal bir görevi var. Tabii. Bir kamu işi yapıyor. <gülüyor> haliyle bu işi yaparken özgür olması lazım. Hatta muhalif olması lazım. Peki, bu Muhaliften çok eleştirerek Olmak zorunda lazım. değil. Muhalefet doğrudan siyasete <gülüyor> yani. Evet. Ama yani en azından bilim adamının zaten tarifinin içinde eleştirerek evet. bir anda haliyle Diyelim ki bir yanda araştırmacı, akademisyen var, diğer örnekte gazeteci var, muhabir var. Onlardan beklenen bu faaliyetleri e, fonlayan, destekleyen, kuran yapısal bir durum var, kurum var mesela evvela. Bu kurumlarda bin türlü ilişkiler ve e, aidiyetler içerisinde. Bu e, çok çelişkili değil mi? Bunu böyle hem bir böyle bir beklenti bir bireye, birey düzeyinde bakarsak bir kişiye e, yüklemek. Ama onu bu kurum çatısı altında yapacaksın madem deyip kurumluk birey arasındaki böyle bir devamlı bitmeyecek belki bir gerilim durumu yaratmak. Bu zaten içinde olduğumuz bir şey. Yani. Bunu başka türlüsü aslında düşünülebilir, düşünülebilir mi? mi? Ee, Daha. Valla şey düzeyinde düşünülemez. Hı. Eğitim hı. düzeyinde çok kolay düşünülemez. Ama araştırma düzeyinde tabii ki yani enstitülerde düşünülebilir. E, merkezlerde düşünülebilir ama eğitim Girdiğin andan itibaren şey oluyor ama bilim zaten iki bacaklık şey yani hem eğitimi içeriyor hem de araştırmayı içeriyor. Yani bilimin içinde eğitim var mı diye çoğu insan düşünebilir, bence var. Çünkü mesela bir doktora programında siz bilim insanı olarak doktora yapmakta olan bir tırnak içinde öğrenciden çok şey öğrenebilirsiniz. Onunla birlikte geliştirebilirsiniz kendinize filan. Dolayısıyla o bir eğitimdir, ama aynı zamanda da işte bir araştırma egzersizidir, araştırma çalışmasıdır. O yüzden hani eğitimiyle, araştırmasıyla bir bütün ama eğitimin ağırlıklı olduğu ortamda, üniversite ortamında ağırlıklıdan kastım bir enstitüye kıyasla, akademiye eski tür akademilere kıyasla hala var mesela bilimler akademisi var idi çok yakın zamana kadar doğ blokunda. Orada eğitim şarttıydı. Oralarda o senin söylediğin tür kurum ve birey çelişkisi böylece azalmış olabilir. Ama Devlet Bilimler akademisinde ne kadar adama tam özgürlük sağlayacağı ismi evet. dolayısıyla insan da kuşku uyandırıyor. Yani şey mümkün mü? Yüzde yüz bir özgürlük içinde çalışmak mümkün mü? Tabii mümkün ama o yüzde yüz özgürlük içinde ürettiğini yüz özgürlük içinde dile getirme ve onun dağıtımını yapıp onun uygulamasını özleme hakkım var da görebilmem pek kolay değil. Yoktu yeryüzünde özünde yani o söylediğimiz o arzu ettiğimiz hikayeyi mutlak yapabilmiş olan hiçbir dönem yok ama durmadan açılmış. Yani başlangıçta önce imanla başlayan bilme faaliyeti. Ee, sonra e, akılın denetim altına girdiğinde yine akılla da olarak yani tam serazat Daha genişlemiş. Sonra e, bazı e, üniversite ortamları e, delidir ve yeri üniversitedir denmeye başlamışlar. Çünkü bilim insanlarında bir tür başkalarınca delice diye adlandırılacak özellik olması lazım. Yani çünkü temel iş e, yeniyi bulmak. Eskiyi tekrar ettiğin zaman sen bilimi yapmıyorsun. Yani senden beklenen, içinde çalıştığın alanda o zamana kadar gelinmiş noktanın ötesine o alanı götürebilirsin. Özgün katkı denilen bu. E bu ne? Yeni bu. E yeni ne yapar? Eski köye yeni adet getirir. Dolayısıyla yeninin peşinde olan herkes alışkanlıklarına bağlı olan büyük kitleler tarafından deli filan gibi algılanır. Sosyal bilimde bu muzur diye de algılanır. Sadece deli olsa iyi. Ne yapalım? Bu da böyle bir şey. Yani eski köye yeni adet getirmekle mükellefiz biz. O yüzden de zaten toplum bize bir kredi açmış. Ee, yani hocam hocam demenin arkasında bir aslında şey var. Siz iyi bir şey yapıyorsunuz ya deme var. Ee, tabii daha önce konuşmuş muydur geçen sefer bilmiyorum ama gene söylememde bence sakınca yok. Yani bilim insanından toplum bütün kesimleriyle kendisini sinirlendirse bile kendisinin tıpkısı olmasını beklemiyor. O, onu belki siyaset insanından bekliyor. Onu belki artistlerden bekliyor. Ama bilim insanı kendisinin tıpkısının aynısı olursa düşünceleri bakımından bulguları bakımından yani kendisinin zaten bildiğini kendisine geri söyleyecek olan adam masalcıdır olacak. Kendisini bilmediği, düşünmediği görmemiş olduğu yere açmasını bekliyor. O yüzden böyle gizli bir antant var. Ben sana hep kızacağım ve seni hep tedirgin edeceğim bilim adamı. Sen takma bildiğini yap diyen ve bu tabi bilim adamını çok yoran bir gizli antant var. Her ortamda var. Ha. Diye düşünüyorum. O yüzden bilim insanını kendini birazcık riske sokup bildiğini yapmaya devam ediyoruz. Ha. Eğer görevine devam edebiliyorsa. E Tabii görevine devam edebiliyorsa. Şimdi yalnız orada tabi bilim adamının, özellikle sosyal bilimlerde olan bir ikinci görevi ortaya çıkıyor. Bilim içi değil, bilimin toplumla kurduğu ilişki kısmındaki bir görevi. Orada da söz almak zorunda. Yani, ama bilim insanı olarak değil. Entelektüel olarak söz almak zorunda. Yani, çünkü iyi bilim insanının mutlaka aynı zamanda kendisini aşan konularda, yani bilim dışarı, şahsının menfaatini aşan konularda da o öteki taraftan aldığı, benim içinden aldığı terbiyeyle söz alması doğru bir şey. Çünkü en azından bu konular üzerinde ötekilere kıyasla daha fazla düşünecek vakti ve imkanları olmadığı varsayılabilir. Diyeceksin ki bir e, bağışlasın beni, uçmuş bir, bir jeologun e, e, illaki memleket meseleleri konusunda e, kendini iyi yetiştirmiş bir hmm, köylü muhtarından daha fazla bilgisi olmayabilir. Ta, olmayabilir ama olması ihtimali daha yüksektir. O zaman onun üstüne de bir başka görev düşer. Entelektüel olma yani yetiştirilmiş olmanın kendine özenilmiş olmasının toplum olarak. Onu oraya kadar götüren o sürecin hakkını vermesi lazım. O da söz almadır. O sözü alırsın. İşte orada asıl büyük gürültüler çıkıyor. Yani müfredatın içinden Olmak yerine o bilim insanı topluma karşı görevini yerine getirmek için e, memleket meseledi hakkında söz aldığında aynı görüşü savunmadığı yani zaman iktidarla, iktidarın baskılarıyla karşılaşıyor. Şu anda da büyük ölçüde bunu yaşıyoruz hep birlikte. Ve o baskılar tabii çoğu bilim insanını ve üniversiteyi sakatlamakla yaşıyor. Şu anda sakat ve ülkek bir bilim dünyası içindeyiz. Bu da tabi dönüyor, dolaşıyor. Tek tek insanları vurduğundan daha fazla bana sorarsanız. Yeni kuşakların da o yeni konuların ön açıcı şekilde dile getirilmesini engelliyor. Gene kendimizi ayağımızdan vurmaklamıştır. Peki bir akademisinin ders vermesini engellemek, yani onu görevden almak, atmak her neyse. Bu toplumsal açıdan ve özellikle gelecek nesiller açısından bir toplumun kendisini ayağından vurması demektir. Ama o kişinin... Şimdi iki şeyi ayrıştıralım istersem tamamen. Ee, yani mutlak olarak dershane için e, bilim e, üzere yapacağı e, konuşmalar, açıklamalar, araştırmalarda herhangi bir müdahale olabilecek en büyük bence şey... Zul. daha yani küsü dokunulmazlığı gibi bir şey. Gibi. Evet evet aynen. Ama sen entelektüel olarak ortaya çıktığın andan itibaren başka bir zemine giriyorsun. Kamusal alana giriyorsun. Yani bilimin şeyi kamusal alan tam değil. Yani o bir mesleki yalan. Kamusal alana girdiğin zaman bir avukatla, bir sanatçıyla aşağı yukarı aynı işte, tehditlere maruz. Orada da aynı şekilde muamele görüyorsun zaten. Yani... Olay sadece bilim insanlarının başına gelen değil, ortalıkta kamusal meseleler konusunda söz alan herkesin başına gelen bir problem. Orada ayrı bir durumla karşı karşıyız. Yani Orada ifade özgürlüğü meselesi başlıyor. O ifade özgürlüğü de bütün yurttaşların ortaklaşa sahip olması gereken bir hak. O hak ne ölçüde ihlal ediliyorsa, benim insanları içinde de aynı şekilde ihlal edilmeye devam ediyor. Peki ben bilmem, anlatabildim mi o farkı? Yani aynı şey değil. Yani, yani içinde bulunduğumuzun besbetleri dönemler akademinin tarihi içerisinde çok var. İşte İkinci Dünya Savaşıydı vesaire vesaire gibi şeyler. Oralardan da yani Nazi işgali altındaki mesela Polonya örneğini paylaşabilirim yani. Nazi işgali altında, bombardımanlar, üniversiteler kapatılmış, bilmem adamlar sürülmüş, kimi yakılmış, sabun yapılmış, kimi bilmem ne filan, savaş bitiyor. Ve o birileri geliyor, Milli Eğitim Bakanlığı'na o sırada herhalde. Ben diyor, doktor oldum bu savaş sırasında, yani nasıl olabildi diyorlar, Şimdi bombardıman üniversite kapalı yani biz camiye açalım. Devam etti, tepemize bombalar yağarken, biz seminerleri almaya, kocalarla, küçük bir grup olarak devam ettik. Ödevleri yerine getirdik. Vecibelerin hepsini yerine getirdik. Ve doktor olma hakkını kazandık. Bunlar bize bu hakkı verdiler. Şimdi bunun tescilini istiyoruz. Tabii şaşırıyor herkes. Nasıl oldu bu? Dediğim gibi oldu. Peki nerede bunlar sana o hakkı verenler? İşte biri dediğim gibi sürüldü. Nerede olduğu bilinmiyor. Ötekisi bombardıman öldü. Belki aklını yitirdi, dayanamadı filan. ama iki tane şahit var işte öğrencilerler filan kurcalanıyor, i̇şte kurcalanıyor. Hakikaten bu işin olduğu anlaşılıyor. Ve de o diploma onlara veriliyor. Şimdi bu bir e, normal entelektüelden farklı bir sığınma alanı da olan bir yaratık tarzı. Yani o camia ayakta e, bir arada bir ortak meşgale etrafında bir e, bir arada çalışabiliyor. Bu bir ayrıcalık tabii. Ama entelektüel olarak ortaya çıktığın zaman çok daha yalnızsın. Eğer bir siyasi örgütlenme içinde değilsen, yani dayanışma ağı içindeysen o zaman başka bir şey ama bir sürü insan ayetli diyerekten memleket meselelerinde uyuşmadığı konularda söz alıyor. O zaman tabii çok daha büyük bir yalnızlık ve çok daha büyük bir şey aldınız. Başka bir, bir kırılganlıktan aslında bahsetmiş gibi oluyoruz bir yandan. Yani bu süreçte e, akademik faaliyetini devam ettirmeye çalışan insanlar savaş, kavga, gürültü esnasında bunu nasıl sürdürebilirler her şeye rağmen. E, i̇şini iyi yapar İşini iyi yaparak tabii. E, bu, bu bir tür kırılganlık. Yani aslında dükkanı açmaya devam etmek gerekiyor işini yaparak. Ama işte sosyal bilimde evet, çalışanlar bakımından başka bir şey. Evet, sosyal bilimde ise zihin akışları bozulabiliyor. Tabii. Tehdit alabiliyor. Tabii. Artık e, başında da durduğu araştırma faaliyeti neyse, e, onu tamamlamasını engel olabilecek ya da yenileyen, devamlı boşa düşüren bir sürü hikaye olabilir. Mesela Türkiye'de birkaç günde bir, dakikada bir argümanını belki koyduğun tez varsa o tezi bile boşa düşürebilecek bir sürü şey yaşayabiliyorsun evet. ki bu iyi taraf yani olabilecek iyi şeylerden bir doğrusu yani işte, olsa evet, yani. <gülüyor> evet, evet, evet. Yani sosyal bilimler e, o bakımdan daha e, tokun ağzında, sosyal bilimciler. <gülüyor> Çünkü e, yani, dershanede demokrasini meziyetini anlatıyorsun, unsurlarından bahsediyorsun, sonra kafanı çeviriyorsun dışarıya, dışarıda unsurların çoğunun olmadığını görüyorsun. Bunlar yok dediğin anda demekle zorundasın, o bir tür senin doğal söz alma alanın yani çünkü içeride doğrusu budur demişin, dışarıda bir bakmışın doğrusu falan yok. Ya burada doğrusu yok demek bir haysiyet meselesi. Aynı zamanda da bir görev meselesi. Yani işte orada sosyal bilimcinin hali vay ki vay. Ve burada da bir miktar Polonya, verdiğiniz Polonya örneğiyle de bağlayarak aklıma şey geliyor. Yine İkinci Dünya Savaşı civarında yaşanan iki örnek geliyor beyin göçü bağlamında. Evet. Türkiye'de de işte geçen programda bahsetmiştik. Evet. Şu anda dünyada e, kırmızı alarmın yandığı ülke Türkiye evet. beyin göçü e, açısından. Yani. En azından lerden biri evet. ya da hızla gelen Avrupa, diyebiliriz. Avrupa'daki başvurular açısından birinci, evet. sırada, birinci, birinci sıra sırada diyebiliriz. Evet, birinci yani. hmm. Göç başvurusu bulabiliriz. Ee, işte, i̇ki iki ülke, örnek. Ülke, biri Frankfurt Ekolü. Bir ülke vurmasının tipiki örneği. Evet. İyi yetişmiş insan malzemesi. Ülkeden gidiyor. Onu yetiştirmek için yapılmış olan bütün yatırımların hepsi o adamla birlikte başka bir ülkeydi. Şimdi mesela bir pilota yapılan yatırımın farkında ülke. Çünkü pilota diyor ki tehlike anında bas düğmeye ve fırlat kendini. Ölme diyor. Çünkü o pilota sen bilmem kaç milyonluk eğitim vermiş. Şimdi aynı şeyi bir bilim insanına da veriyordu. Yani bilmem kaç milyonluk hakikaten bir iyi bilim adamının yetişmesi yıllar alıyor. O yıllar bir sürü de kaynak tahsisini gerektiriyor. Sen ülke olarak bu imkanları adama veriyorsun. Mesela Muzaffer Şerif bunların hepimizin bildiği bir örnektir. 1940'ların sonunda bu gördüğü baskılar sonunda buradan çekip gitti Ve sosyal psikoloji alanında adam ekol oldu. Ama Amerikan sosyal bilimine yaradı. Bizimkiler onu duyamadılar, edemediler. Çocuklar o imkandan yararlanamadı. İyi mi oldu? İyi oldu diyorlarsa, hoş geldiler sefali. Ki e, yani sadece tanıdığımız akademisyenler üzerinden bile şunu düşünebiliriz. Pekala burada birtakım çalışmalara, araştırmalara e, vesairelere başlamış insanlar işte gittiler şu anda başka ülkedeler ve orada o çalışmalarına devam ediyorlar ve oranın dilinde ya da lingua franca de, İngilizce de Ve oranın çocuklarını yetiştiriyorlar. Ve oranın çocuklarını yetiştiriyorlar şu anda. Oralarda ders vermeye devam ediyorlar. Kozant Eskiden bu şeyde vardı, biraz. doğa bilimlerinde, e, uç alanlarda burada imkanı da batval imkanı yoktu, araştırma imkanı yoktu. Doğa bilimlerinden bir sürü insan giderdi, Hı -hı. Ne bileyim, atom fiziğine giderdi, e, biyogenetiğe giderdi. Şöyle buydu çünkü burada o kadar e, parasal araştırma yoktu. imkanı yoktu. Şimdi öyle değil. Her alandan insan e, benim gördüğüm kadarıyla e, kapağı bir başka ülkede atıp işini... Hakıyla yapabilme, işte huzur içinde çalışabilme arayışı içinde gene ayağımızdan kendimizi göğürsün. Bu bir şeyle örtüşüyor ama zaten onların burada olmasını tırnak içinde söylüyorum, vatana hayrı olmadığını düşünen bir zihniyet bunu çok da herhalde önemsemeyecektir. Buyursunlar, gitsinler. İyi de o zihniyet bilimi ne kadar biliyor, evet. nerede ne yapıldığı konusunda o insanların camiası kadar Bilgi sahibi filan değil. değil. Dolayısıyla bir cehalet içinde bunu yapıyor. Cehalette hiçbir zaman hiçbir ülkeye yararı olmuş bir özellik. Sanırım etkilerini hemen bugünden yarına gör, görülmediği için bugünden hemen yarına görülmeyecek. 10 yılda, 5 yıl. Görüldüğü zaman fark edilip ah hani niye biz bunu yapmışız denilecek. Tekrar yeniden e, günah çıkartılacak. Bir e, döngü ülkesiyiz bir yandan. Hani belli aralıklarla toparlayarak. Tabii biz yani en birinci buranın özelliği kendi insanlığı, yetişmiş insanlığı harcaması. Yani yıllardır böyle. Son 2-3 dakika içerisindeyiz. Bayağı da şeyi düşürerek, biraz moralleri düşürerek evet. geldik ama şöyle diyebilir miyiz ama her şeye rağmen bir tür delilik denemek, durup burada bulunduğu mevki, işi mümkün olduğunca iyi şekilde bitirmeye çalışmak hakkıyla yapmaya çalışmak engellendiğin zaman da zaten iyi. Yani, engellenmiş olur. Engellenmiş olur. O zaman ve onun e da vebali onun üstünde değil. Evet. O zaman e, lafımızı balla Bağla. e, bağlayalım, bağlayalım ve e, Aydın Hocamızın seçtiği Suat Masliden e, Gerente şarkısıyla programımızı evet. kapatmış olalım. Önümüzdeki hafta yeniden Görüşmek üzere. Ben Mesut Arlık. Ben Gökhan Aslan. Önümüzdeki hafta yeni devam edeceğiz bu işe. Allah hürâlem. Bakalım kısmet. Çaylarımızı bir içelim. Evet. Görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler.